996 numaralı konu, Eşab'ın hastalıklara karşı sabır göstermesi, Kuba halkı ile Ensar'ın sıtmaya karşı gösterdikleri sabır, evet, sıtma, insan kılığına girerek Hazreti Peygamber'den izin istedi, Hazreti Peygamber, bu izin isteyen kimdir, diye seslenince, ben Ümmü Müdenim. bu kelime sıtmaya verilen isimlerden biridir, dedi, Hazreti Peygamber ona Kuba ahalisine gitmesini emretti, Kubalılar, Allah'ın dilediği şekilde ondan çektiler ve hepsi Resulullah'a gelerek sıtma. 'dan şikayet ettiler, Resulullah onlara, hangisini dilersiniz, isterseniz Allah'a dua edeyim, sıtmayı sizden kaldırsın, isterseniz de sıtma sizin için kefaret olsun, dedi, Kübalılar, sıtma günahı temizleyici olur mu, diye sorunca, Hazreti Peygamber, evet, dedi, Kübalılar, o halde, bırak dursun, dediler.